5. Nasihat eden, insanlara namazı ve orucun faziletini anlattığı zaman, başta kendisinin onlarla amel etmesi icap eder. Ta ki şu ayeti kerimeyle tenkit edilenlerden olmasın. Sizler insanlara iyilik emrini verirken kendi nefsinizi unutuyor musunuz? İbrahim Neha'i Rahimehullah diyor ki, şu üç ayet dolayısıyla kıssa anlatmayı iyi görmüyorum. Sizler insanlara iyilik emrini verirken kendinizi unutuyor musunuz? Niçin yapmadığınızı söylüyorsunuz? Size yasak ettiğim şeye aykırı davranmak istemiyorum. 6. Nasihat eden kimse, Kur'an'ın tefsirini, haberleri ve fukahanın sözlerini bilmelidir. Hz. Ali radıyallahu Anhu'dan şöyle anlatıldı. Birini gördü. Halka nasihat ediyordu. Sordu, nasıhı mensuhu bilir misin? O, hayır deyince, helak ettin, helaka gittin buyurdu.